Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dayız, hariçten sanat programında. Bugün Eskişehir'deyim. Odun Pazarı Modern Müzenin açılışına katıldım. Açılışın ertesi sabah bu kaydı Defne Kasaretto ile yapıyorum. Müzenin direktörü ve Erol Tabancanın da koleksiyonunun 6 yıldır danışmanlığını yapan sanat dünyasında hepimizin tanıdığı bir isim. Defne merhaba. Merhaba. Ee, teşekkür ederim ağırladığınız Rica için. Ederim. Ee, dün 1250 katılımcı vardı. Yanlış bilmiyorsam e, hem uluslararası çevrelerden gelen isimler, basın mensupları, sanat profesyonelleri, sanatçılar hep birlikte bu yeni oluşumu Eskişehir için de Türkiye için de çok önemli olan bu müze girişimini hep beraber kutladık. Görecek, konuşacak çok şey var. Ben de hani kalabalık içinde gezdiğim için müzenin her yönüne de hakim değilim ama tekrar tekrar mutlaka gelip görmek istiyorum. Sen e, hikayeyi başından beri biliyorsun diye tanıdım ediyorum. Bildiğim evet. kadarıyla Erol Tabanca 15-16 yıldır koleksiyon yapan bir isim Doğru. ve bu e, koleksiyon macerasının 5-6 yılında koleksiyonun bir kimlik kazanmasında, strateji geliştirilmesinde önemli rol üstlendin. E, Erol Bey de bunu zaten dile getiriyor. Sonrasında da açılan bu müzenin de direktörlüğünü yapıyorsun. E, koleksiyonerlik hikayesi nasıl başladı? Erol Tabanca'nın ve ailenin diye ve de nasıl müze fikri ortaya çıktı? Oradan başlıyor. Tamam. Şöyle Erol Bey Ankara'da mimarlık okurken aslında sanattan çok uzak bir insan değil yani ilgi anlamında söylüyorum bunu. E, mimarlık okurken oradaki sergileri sıklıkla takip eden e, bir öğrenciymiş. Sonraki süreçte tabii iş yoğunluğu vesaire derken e, çok takip edememiş ama belli bir dönemde ki bu koleksiyonun aslında ilk başlangıç kendisiyle kesişiyor. E, Bir ilk eseri, çok beğeni bir eseri alımıyla seri başlamış oluyor. Ee, orada da aslında biraz daha böyle sadece görsel anlamda alınmış bir eser. Hani çok koleksiyon geliştireyim yapayım mantığıyla yola çıkmış bir şeydi İki ki bir çok hikaye aslında bu böyle. Ee, akabinde de biz tanıştığımızda Erol Bey'in aslında oluşturmuş olduğu bir koleksiyon vardı. Bunun arkasından biz biraz daha koleksiyonu nasıl yönlendirmeliyiz konuşmaya başladık ben yanında ona eşlik etmeye başladığımda. Ve sonra dedik ki ya bu koleksiyonun aslında bir dili de olmalı ama bir taraftan şöyle bir koleksiyoner de var karşımızda. Daha samimi ve gerçekten kendi beğenisi üzerinden koleksiyon yapmak isteyen bir koleksiyoner var. Yani bu da şu demek oluyor. Ee, kronolojik gitmek istediğimiz noktalarda mesela çok gerçekten işin istenen eserler olmasını isteyip de bazı noktalarda çekinceler yaşadığımız da oldu. Hı hı. Ee, ama günün sonunda geldiğimiz noktada son 5 senede, ki bunu da ilk aramızda konuşmadan önce de aslında biraz oraya evriliyordu koleksiyon gördüğüm kadarıyla genç sanatçılar. Neden? biraz böyle artık kendi içerisinde her dönemini takip edebilmek, sanatçıların, genç sanatçıların izdüşümlerini takip edebilmek bizim için önemli hale geldi. Ve dedik ya koleksiyonda genç sanat önemli çünkü sanatın sürdürülebilir olması için desteklenmesi gerekiyor. Bunun da geçtiği nokta genç sanatçılar ve onların üretimleri Bunu zaten ufak ufak yapmaya başlamıştık ilk beraber yola çıktığımızda, biraz sanatçı ziyaretleri, galeri ziyaretleriyle. Sonra biraz daha buna ilme verelim ve aslında koleksiyonu da buna e, odaklansın, odaklansın diye bir karar aldık. İyi de oldu, son 5 senede biz sadece neredeyse genç sanatçılardan alım yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Türkiye'den ağırlıklı olarak değil mi? Türkiye'den. Çünkü koleksiyonun merkezi Türkiye sanatı var. Onun da sebebi şu, e, birçok aslında noktada. Tabii ki de yurt dışındaki gördüğümüz fuarlarda, etkilendiğimiz koleksiyona dahil etmek istediğimiz birçok e, sanatçı ve eseri var ama merkeze Türkiye sanatı olsun ki biz öncelikle buradaki e, sanatçılara bir e, destek olalım ve burası biraz güçlensin istedik. Bundan sonraki süreçte de bu aslında bu şekilde devam edecek. Yani mutlaka koleksiyona dahil edeceğimiz uluslararası isimler olacak ama Ee, yine de biz merkezine Türkiye Sanatı'nı alıp özellikle de genç sanatı koyup da ilerlemek istiyoruz. Biraz onun misyonu da aslında bu. Genç sanat, e, gençler, çünkü Eskişehir gibi bir şeyleri, <gülüyor> Üniversite üniversitesi kentiz. olan, e, daha dinamik bir yapı, daha e, farklı bakış açıları gösterebilen, getirebilen bir müze olabilmek. Dolayısıyla Erol Bey'in serüveni aslında böyle başladı. Biz e, yola çıktığımızda Ee, koleksiyonda modern dönemi 1950 sonrasında modern usta isimlerin birçok eseri alınmıştı, zaten vardı. Ee, genç sanata henüz başlanmıştı. Biz biraz şu son 5 sene içerisinde onu daha arttırarak e, günümüzde yükselen isimlerden birçoğuna yer vererek ve onların da dönemlerine yani bu atıyorum E, Ahmet Doğu İpek gibi, Ansen gibi e, sanatçıların farklı pratiklerden de gelen heykel, hı hı. resim gibi e, ki yeni medya da var burada. E, bu isimlerin aşağı yukarı hani belli aralıklarla sergilerini takip edip dönemsel işlerine yer verebilmek. Çünkü biraz da bu doğru bir tarifini tam bilemiyorum. Kronolojik olarak da Belki geleceğin kronojisi yaratmak diyebilirim. Böyle bir amacımız var. İnşallah bunda başarılı oluruz ama gerçekten niyetimiz, derdimiz gençlere biraz daha fazla alan açabilmek. Ve gençlere ulaştırabilmek. Bunun için de evet. e, Eskişehir'i seçtiniz. Evet. Onun neden olduğuna geleceğim ama şey ifadesini önemsiyorum. Yani ilk koleksiyon seçkisini, müzenin açılış sergisini Hı -hı. Haldun Dostoğlu gibi evet. önemli bir galerici ve küratör. Çünkü küratörler pratikleri evet. de güçlü bir isim. E, ona emanet etmiş oldunuz. E, bu da güzel. Belki bu sergiyi sen de yapabilirdin. Ya da Erol Bey pek çok koleksiyonerin yaptığı gibi kendisi de bir seçkiyle, evet. izleyiciyle buluşmak isteyebilirdi. O kavuşma, yani Vuslat, Haldun Dostoğlu'nun sergiye Hı -hı. verdiği ad. Onu istinaden söylüyorum. Dışarıdan bir göz. Tabii Hı -hı. ki bu dünyaya hakim. Muhtemelen e, Erol Tabanca'yla seninle koleksiyon süreçlerinde yolu çeşitli vesilelerle de kesişmiş. Danışmanlık evet. da yapmış belki danışmanlık evet. süreci. Bir isim. O e, Erol Tabanca'nın kendi koleksiyonunu gençlerle, izleyicilerle şüphesi sadece genç olmaları gerekmiyor ve Eskişehir'le kendi memleketiyle kavuşturulmasını e, önemsiyor o yüzden sergiye de Vustat adımı veriyor evet. şimdi o dışarıdan bir gözle senin 5-6 yıldır danışmanlığını yaptığın ve Erol Bey'in çok kişisel olarak da yola çıktığı bir koleksiyonu hı hı. yorumladığı, hı hı. oldukça da kapsamlı çok parçalı bir seçki evet, yapmış. Evet. Sen şimdi içeriden bir göz ama sergiye dışarıdan bakabilen bir göz olarak nasıl yorumluyorsun? Xtech 2'de koleksiyonla ilgili neler görüyoruz sence? Ya bu koleksiyonda aslında koleksiyonun genel yapısını aslında şeyde de Haldun Bey'in tarifinde de bu var. Yani çok çok kollu bir koleksiyon. Hı hı. Ee, çok sesli ifadesini kullanmış. Evet çok kullanmış. sesli. Dolayısıyla danslı koleksiyon içerisinde tabii ki birbirine paralel giden ama aslında bir, bir noktada niş ayrılmış seçkiler de var. Koleksiyonu geneli için söylüyorum. Hı hı. Çünkü çok sayıda eserden oluşan bir koleksiyon. Kaç, ama kaç, sergide 1000 parça parçanın üzerinde eser var koleksiyonunda. Sergide ne kadarını görüyoruz? Sergide 90 parça eser hı hı. var. Şimdi bu seçkiyi yaparken tabii Ardun Bey'le e, fikir alışverişinde bulunurken e, o da çok güzel tarif tarifledi. Yani bu, bu kadar e, birbirinden e, farklı sayıda eser var. E, bir, nitelik olarak da farklı. Ama bir taraftan da Ee, i̇yi bir, eser, iyi bir sergi olacağını düşünüyorum çünkü e, farklı kuşakları yan yana koyabilmek de bizim için çok önemliydi. Aslında koleksiyonda, koleksiyon sergisinde, bilmiyorum dikkatini çekti ama gerçekten e, usta isimlerle çok genç sanatçıların eserleri yan yana. Tabii Feruh Baş'a ile gözde İlkin'i evet, aynı şeyde, aynı, aynı koridorda, aynı salonda evet, görüyoruz. Evet, ne? yani o, o, ona birazcık da özellikle de kaçınmadan, bundan kaçınmadan yer vermeye çalıştı halbuki. Ben Benim bu sergi üzerindeki en çok etkilendiğim ve aslında içimden mutlu eden nokta da bu oldu. Bir taraftan da bu insanların hepsinin üretim e, süreçlerini de biliyorum. Genç sanat süreçte söylüyorum bunu. E, ve gerçekten böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben de. Yani hem onun misyonuyla da örtüşen bir sergileme oldu, bir sunum oldu. Hem de e, hem onları desteklemek adına hem de görünürlükler adına bence de önemli bir şey. Bu seçkide yan yana gelen eserlerin de birbiriyle ben hani bir başlık altında toplanmış e, eserler ana bir tema var. E, ama yan yana hepsinde birbiriyle çok güzel konuştuğunu düşünüyorum sergi içerisinde. Bir şekilde paslaştığını düşünüyorum o eserlerin. Farklı bağlamlar üzerinden de olsa bu bir şekilde konuşuyorlar. O yüzden e, koleksiyonu kendisini iyi anlattığını düşünüyorum. Şimdi Erol Bey'in kendi koleksiyonunu tariflerken en çok kullandığı söz şudur bilmiyorum sen e, denk geldin mi ama... Ben emek yoğun işleri severim ben hmm. Erol Bey. Yani onun işlerde çok görüyoruz. Yani teknik, emek, evet. zanaat evet. ön planları. Evet. evet yani o mesela sergiye de çok yansıdı aslında. Bu istesizimiz oldu. Çünkü bu e, Erol Bey'in kendi e, zevki üzerinden daha doğrusu eserlere yaklaşımı ve e, bağ kurması diyelim buna. E, bu şekilde oldu. E, sergiye yansıdı çünkü e, sanatçının iz düşümünü gerçekten görmeyi seviyor Erol Bey. E, Zanaata yakın, ben hep böyle tarifliyorum. Biraz zanaatla kesişen e, çağdaş eserleri daha koleksiyonun ağırlığını oluşturduğunu söyleyebilirim. O aslında sergide şu anda yoğun olarak görünen noktası bence bu serginin. Birbiriyle de aslında o noktada çok konuşuyor eserler. Sanki süreli olarak davet ettiğiniz, yani koleksiyonun bir parçası olmasa da bu sergide süreli hı hı. sergiler olarak davet ettiğiniz işlerde de aynı izi. Evet, görüyorum. Evet. Ee, şimdi ismini yanlış telaffuz etmemek için söylüyorum. Tane, Tanebe. Tanebe değil mi? aslında kalıcı. E, Öyle mi? Evet. Yani şöyle. Tanebe'nin e, çalışması o müzeye özel olarak yaptı bir enselasyon. Ama daha önce koleksiyonun parçası değildi. Değildi. Evet. Bu, bu serbiyle beraber müzeye özel olarak çalıştı. We're Ve Japon. kalıcı koleksiyonumuza dahil oldu bu eser. E, Tanebe'nin hikayesi de enteresan. Tanebe aslında e, dört dördüncü nesil bambu müstesna bir sanatçı. Ee, biz müzeye özel e, bir eser yaptıralım, yaptırmalıyız gibi bir mantığımız yoktu ama Tanebe'nin eserini görünce e, Metropolital Müzesi'nde bir çalışmasını gördüm ben. <gülüyor> e, ve aslında genel duruşuyla yani koleksiyonun kendi serüveni içerisinde örtüştüğünü gördük. Çünkü orada da bir emek yoğun durumu var. Kesinlikle. Ee, Erol Bey'in de çok beğendiği ve takip ettiği bir isim haline geldi. Bir süre izledik neler yapıyor diye. Ee, sonrasında da davet ettik ve o da çok severek geldi, e, işi yaptı. Biz de çok mutluyuz müzeye böyle bir eser kazandırdığımız için ama dediğin gibi evet yani e, şu an için kalıcı koleksiyonuna dahil olmuş bir eser ama e, genelinde müzenin yansıyan bir durum Peki bu tarz siparişleri, mekana özgü çalışmaları e, daha sık görecek miyiz müzeden? Müzedenin misyonunda Hı -hı. Şey artık bir daimi bir evet, mekanınızda evet. olduğuna göre <gülüyor> mimarisine birazdan geleceğim. Ama pek çok sanatçı için çok cazip bir yer olabilir mekana özgü işler üretmek ya da sizin müzenin sanatçılara sipariş ederek, <gülüyor> prodüksiyonunu üstlenerek Türkiye'nin aslında sanat üretimini ya da uluslararası anlamda sanat <gülüyor> üretimini destekleme anlamına da gelebilir. Evet istiyoruz. İstiyoruz. Onu biraz aslında bu açılış e, sürecinde çok hızlı bir şekilde yapmak değil de biraz mekanı kendimizde yaşayıp deneyimleyip mekanın beklentilerini de doğru tarifleyerek sanatçılarımızı buraya davet ederek biraz onların da bireysel olarak burada süreçleri geçirdikten sonra belki kendi hayalleri üzerinden bize sunabileceklerinin olduğunu görmek diyeyim daha evet. net bir şekilde evet bu gündemimizde olan bir şey bunu yapmak istiyoruz, önemsiyoruz da çünkü bugün müzeler kendi binaları zaten aslında tasarım olduğu için ve çok önemli olduğu için Ee, bu noktada, bazı noktalarında da e, özellikle müziğe özel tasarlanmış çalışmaların olması gerektiğini düşünüyoruz. E, bu, bu acele etmediğimiz ama olmasını çok arzu ettiğimiz bir şey. Önümüzde bu olacak programımız için. Harika. Böylece mekana ve binaya da gelmiş olduk evet. yani. <gülüyor> Konuşma, sohbet e, organik olarak neredeyse oraya bağlanmış oldu. Belki müzenin kendisinden bile daha çok konuşulan, sadece bu müze özelinde değil e, Odunpazarı Modern Müze özelinde değil ama pek çok müze de aslında günümüzde e, içinde içeriğinden içinde olup bitenden neredeyse daha çok konuşulan bir konu var mimarisi binası evet, evet. mekanı bunun kullanım imkanları tasarımı özellikleri şimdi odun pazarı gibi çok e, karakterli bir yerdesiniz, hmm. alandasınız ve Erol Bey Eskişehirli aynı zamanda evet. ve mimar evet. kökenli. <gülüyor> e, ve Japonya'dan bir mimarlık ekibini, bir mimarlık ofisini davet ediyor. Kengo Kuma and Associates diye. 2016'dan beri birlikte çalıştığımızı evet. biliyorum değil evet. mi? Yani i̇lk 2011... kez o zaman gelmişler. Evet. Evet. Belki diyalog daha evet. da önce başlamıştır. Ve odun pazarı deyince akla gelen e, malzeme olan evet. ahşap ağırlıklı. Evet. Sadece ahşap değil şüphesiz başka malzemeler de kullanılıyor ama ahşap ağırlıklı ve doğayı çok ön plana çıkartan, geometrik formları işte bantları geometrik formları çok ön plana çıkartan ışığı çok iyi kullanan bir mekana dönüşmüş dediğim gibi dün çok büyük bir kalabalıkla böyle bir parti atmosferinde gezdiğim için mekanı tek başıma da tekrar deneyimlemek istiyorum ama fonksiyon olarak da oldukça güçlü buldum. Sen neler söylemek istersin böyle bir mekanda ilk defa koleksiyonu da buluşturuyorsun aynı zamanda ve mekanı nasıl görüyorsun, nasıl hissediyorsun? Şimdi Kengo Kuma'nın yola çıkışını yani nelerden esinlendiğini ilham aldığını da ben bir küçücük tariflemek istiyorum. Kengo ilk 2016 senesinde müze mimarisi üzerine konuşmaya başladığımızda aslında tabii Erol Bey'in arzusu hep şuydu, bir kere müzeyi Eskişehir'de yapmak istiyordu hem kendi şehrine geri dönüş ve buradaki üniversite öğrencilerine de farklı bakış açıları kazandırmak ve Güzel Sanatlar Fakültesi var biliyorsunuz. Evet. Sanat tasarlar fakültesi Çok var önemli. ve burada üretim yapan sanatçıları aynı zamanda bir şekilde destek olmak, onların görünürlüğüne de destek olmak anlamında öyle bir misyon da edinmek istiyordu. Dolayısıyla Eskişehir'e seçti. Bizim tesadüfi bütün çalışan içerideki arkadaşlarımızın tamamı Eskişehir'de. Hı -hı. Ama bunlar bilinçli olarak yapılmış bir şey değil, o tesadüfi bir şekilde Hı -hı. öyle oldu. Yani galiba bu hani kendiliğinden çok organik bir şekilde ortaya çıkan bir durum oldu. E, ama Kenguk ithal Kulu... etmeye de gerek yok yani müze ikili. Burası için bir müze. Sonuçta tabii ki uluslararası evet, bir evet, misyonu, evet. vizyonu da vardır şu Ama sonuçta Eskişehir için kurulmuş evet, bir müze. Evet ama esk, yani çalışan arkadaşlarımızın, ekibimizdeki arkadaşlarımızın bir kısmı zaten İstanbul'da uzun yıllardır yaşayan Hı -hı. kişilerdi. Onlar geri dönmek istediler Hı -hı. bu Hı -hı. projeyle beraber. O bizim açımızdan da çok mutluluk verildi bir şey. Kenguk Kurumu'da 2016 itibariyle biz projeye başladığımızda ilk yaptığı şey tabii Eskişehir'e gelip görmek oldu. Hı -hı. Nereye çalışacaktı bu binayı ee, ve şehirde yapısını nasıldı. Lokasyon belli değil miydi o zaman? Lokasyon belliydi ama burayı doğru tarif bilmek <gülüyor> ve doğru anlayabilmek için gelmek istedi. <gülüyor> ve Tabi Odunpazarı bölgesine bütün şehri bir dolaştı, gezdi ve e, ilk projenin sunumları geldiği zaman, tasarım örneklere geldiği zaman biz çok etkilendik. Çünkü çok iyi analiz etmişti bölgeyi. Kengokuma sürdürülebilir mimarinin en önemli isimlerinden bir tanesi bugün dünyada ve ilk 5 mimar arasında gösteriliyor. Beton zaten kullanmıyor. Çok az kullanıyor. Kullanırsa da çoğunlukla ahşap kullandığı malzeme ve aslında bizim mimari tasarımımızda yer alan e, yatay ahşaplar biraz e, Japon mimarisinde olan bir hı hı. unsur. Eee buradan Japonya ile aslında Japon mimarisi kesişen bir nokta oldu tasarım anlamında. Diğer taraftan e, Eskişehir'de özellikle Odun Pazarı bölgesi Osmanlı sivil mimarisine hakim oluyor. Çok önemli. Eee e, orada da e, Sıvasını kaldırdığınız zaman buradaki şu bulunduğumuz bölgedeki evlerin altında Bağdadi diye bir örme sistemi var. Ahşak, küçük ahşapların üst üste konduğu. Bu şekilde yapılıyor. Üzerinde hı hı. E, boyası var. Bu bölgede belki onu bilmiyorum. Müzenin içerisinde gezerken böyle camlı alanlardan aslında eski binaların yüzeylerinde evet, görünen evet. bir e, unsur. Bunu fark ediyor ve aslında ilham aldığı noktalardan bir tanesi de bu. Yani odun pazarı, evet hem odun pazarı modern müze kullandığı üst üste bilinen ahşaplar ama sadece buranın kendi tarihi isminden kaynaklı bir şey değil, referans aldığı farklı noktalar var. Diğer taraftan 16 metre yüksekliğinde aşağı yukarı bir atrium alanı var. Evet. E, Açılışta piyononun yerleşmiş evet, olduğu yer Orası da mesela sanatçılar için çok ilginç olabilir. E, evet, orasının üzerine uzun uzun düşünüyoruz. <gülüyor> hala devam ediyoruz ona. Gün ışığının süzüldüğü bir alan orası. E, i̇lham aldığı noktalardan bir tanesi de aslında e, kubbe e, sistemiyle. Çünkü orada biliyorsun gün ışığını... E, tabii kullanıyorlar, alıyor. Ee, diğer taraftan bir kümelenme var. Binada fark ettiğin gibi. O da yine kubreden kaynaklı, kubre mimarisinden kaynaklı bir unsur. Bunlar hep referans aldığı noktalar. Ve tabii ki geometri çok önemli. Şimdi e, binada farklı noktalarda yükselen ve alçalan alanlar var. Yani salon, mesela bir salonumuz 10 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Ee, minimum da dört buçuk metreye kadar aşağıya inen alanlar var. Parçalı bir görüntü yani. Bizim belki de çok klasik anlamda alıştığımız düz satılardan oluşan bir bina değil, kendi içinde e, ayrı ayrı mekanlar yaratan bir e, bina oldu. Tazırmak. O da dinamik kılmış Dinamik kıldı yani. çünkü farklı sunumlara ve sergilemelere imkan tanıyor. O da bizim çok hoşumuza gitti açıkçası. Yani mekanın kendi içinde kırılımları var ve e, bir şekilde farklı farklı noktalarda yeni hareket alanları tanıdı bize. Bu sergiye de yansıdı bir noktada. Dolayısıyla Kengo Kuma'nın bu anlamdaki tasarım tasarımı ve bakış açısı binaya tamamıyla yansıdı. Bölgeyi de çok çok iyi analiz etti ve e, sentez olarak da hem Osmanlı sivil mimarisi hem odun pazarının kendi hikayesi hem Japonya ile kesişen, Japon üniversitesi kesişen hem de sürdürülebilir E, mimari anlayışının devamlı niteliğinde çok güzel bir tasarım ortaya koydu. O yüzden biz e, çok mutluyuz tasarımdan da, kendi okulmayla çalışmış olmaktan da. Birkaç sene sonra bunu tekrar konuşuruz. Çünkü binaya, mekana yerleştikten sonra orayı çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, evet, tabii, Belki tabii. bir takım sorunlar yaşadıktan sonra evet, e, evet. gerek trend değişiklikler vesaire de olacak. Birkaç sene sonra bunu tekrar tamam. da konuşmak <gülüyor> isterim. Ama çok etkileyici. Başlı başına kendisi bir sanat yapıtı bir enstalasyon gibi de hissettiriyor ama içinde sergilenen yapıtları da domine etmiyor, baskılamıyor diye yani benim ilk izlenimlerim bu yönde. Şimdi müzeler şüphesiz bina, mekan, mimari önemli koleksiyon olmazsa olmaz ama şüphesiz bundan ibaret değil kamu kurumları aynı zamanda hmm. e, dolayısıyla sergiler ve hmm. koleksiyon seçkilerinin dışında binada müzede neler planlıyorsunuz hangi birimler var hmm. ve özellikle Eskişehir'de olmayı önemsiyorsunuz ve bu bilinçli bir tercih buradaki yaşayan insanlarla sadece öğrencilerle değil ama odun pazarı ve çevresinde Eskişehir'de yaşayan izleyicilerle nasıl bir diyalog kuracaksınız nasıl kamusal programlar öğrenme programları üreteceksiniz. Onu da paylaşmak istedim. Şimdi e, sergi açısından senede 3 tane sergi yapmayı planlıyoruz. Mutlaka bir tanesi koleksiyon sergisi hı hı. olacaktır. Onu da farklı küratörlerle çalışarak çeşitli bakış açıları getirmek. Yani yeni yorumları açmak istiyoruz koleksiyonun anlamda. Onu önemsiyoruz. Yani e, bir küratörlerle ekip üzerinden yapmak yerine e, misafir küratörlerle yapmanın çok daha e, zenginleştireceğini düşünüyoruz e, koleksiyonda bakışı. Diğer taraftan tabii ki süreli sergilerimiz olacak. Bugün mesela Marshmallow'la başladık hı hı, buna. Hı. Ee, çok güzel yorumlar alıyoruz. Güzel bir deneyim olacak inşallah. Diğer taraftan da arkasından yine biraz e, farklı disiplinlerde süreli sergiler olsun istiyoruz. ama Burada yeni medya ve aslında biraz deneyime dayalı hı hı. E, yeni tecrübeler kazandırabilecek süreli sergilere ağırlık vermek istiyoruz. Eğitim programları tabii bizim için çok önemli Çünkü Eskişehir zaten eğitim anlamında ve kültür sanata olan düşkünlüğü anlamında bilinen bir şeydir. Kesinlikle. Dolayısıyla eğitim programlarını da güzel bir ekiple başladık çalışmaya. O anlamda da çok mutluyuz. Her yaş kuşağı için tabii ki eğitim programımız var. Burada çocuk atölyeleri olacak, genç atölyeleri olacak, seminerler olacak, söyleşiler olacak, sanatçı konuşmaları olacak. Yaş gruplarını 0-3'ten başladık. Harika. rehberli sürülerimiz 0.3'den başlıyor. Devamında da 65 artısı ile de devam ediyor. Bu da çok ediyor. önemli. Genelde, genelde evet. unutulan bir evet. konu. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Biz açılışımızla beraber farklı noktalarda da hareket edebilmek istiyoruz. Özellikle görme engelliler için yaptığımız bir proje var. Onlarla başlayıp devam edeceğiz. Farklı noktalarda izleyicilerimiz için ee, bu tip çalışmaları da çok önemsiyoruz. Özellikle İdil Eroğlu Bey'in eee Kızı Yönetim Kurulu Başkanımız. Bu noktada YGA ile yaptığımız bir işbirliği var. Onlardan da bu anlamda danışmanlık alıyoruz. Beraber yürüteceğiz projeyi. Ee, tabii ki her yaş kuşağına hitap edebilmek çok önemli. Atölyeleri mümkün olduğunca zengin tutmak istiyoruz eee deneyimi e, olması çok önemli ama bir taraftan da eğitici olabilmesi ve Eskişehir'de kültür sanat çok önemli. İnsanlar gerçekten burada Operayı, tiyatroyu, baleyi, tabii, festivalleri, konserer, konserleri çok sıkı takip ediyorlar. Bilet bulamıyorsunuz mesela. Çok enteresan bir şehir. Eee Bunun devamı olabilecek şekilde şehirle ilişkilendirmek istiyoruz kendimizi. Bunun yolu tabii ki buradaki gençlerle doğru noktalarda buluşabilmek, onlara alan açabilmek, onların kendini rahat hissedebilmesi. Bunu eğitim programları ama eğitim programlarını paralel farklı etkinliklerle beslemek istiyoruz. Mesela Eskişehir Film Festivali çok önemli, yıllardır devam eden ve çok profesyonel anlamda yapılan, üniversite işbirleriyle yapılan bir çalışma. Biz Film festivaline de entegre olmak istiyoruz. Sokak sanatları festivali var, ona da entegre olmak istiyoruz. E, müzede bu festivallere alan açmak istiyoruz. Müzede e, üniversiteyle yapacağımız farklı işbirlikleri olsun ve onların projelerine de yer verip istiyoruz. Bununla beraber bir atölye programı oluşturduk. E, senede en az 3 tane sanatçı birbirine misafir etmek hmm. istiyoruz. Bunun ilki de Eylül'ün 15'inde iki tane misafir sanatçımız var. Üç ay süreyle kalacaklar. Onlar burada üretim yapacaklar. Eskişehir'deki üniversitede güzel sanatlarla okuyan öğrenciler ve akademisyenlerle onları bir araya getireceğiz. Açık stüdyo programı Harika. yapıyoruz. Onlar bir araya gelecekler. Biz bunu hem lokalde Eskişehir üzerinde hem Türkiye üzerinde hem uluslararası anlamda farklı farklı sanatçıları özellikle gençlerle yapmak istiyoruz ama bunu yaparken de tabii doğayan usta sanatçılarla onları burada buluşturup bunun hem sanatçı konuşmalarını hem seminerlerini yapmak hem küratörlerle bir araya getirmek Gibi bir amacımız da var. Bunu çok önemsiyoruz. Buradaki genç sanatçılar için, öğrenciler için çok anlamlı bir şey. Mesela eğitim bölümünde yapacağımız en önemli şeylerden bir tanesi bu işin profesyonellerini buraya taşıyabilmek. Yani şimdi mesela açılış gecesinde biz olabildiğince e, kimseyi atlamadan bütün dostlarımızı davet Tabii. ettik. Aynı şekilde yine dostlarımızdan böyle işbirlikleri yaparak şehre de bu tip bir katkı sağlamak istiyoruz. Buradaki özellikle üniversite öğrencilerine. Çünkü kendi alanlarını, profesyonelleriyle bir araya gelip onların tecrübelerini dinlemek bence çok önemli. Ben de Eskişehir'liyim, burada okudum. Ve o dönemde gerçekten bana böyle bir imkan vermiş olsaydı çok mutlu olurdum. Çünkü İstanbul'da kendi kendim İstanbul'a gidip de e, sektörde çalışmaya başladığım zaman şunu fark ettim ki gerçekten e, büyük şehirde olup da ki Eskişehir inanılmaz yani ben benim çocuklarımda da kültür sanat anlamında Tabii çok gelişmiş çok gelişmiş bir şehirdi ama sektörünüzle ilgili ki zaten e, bu sektöre e, çok hani e, çok kolaylıkla ulaşabileceğiz bir alan da değil aslında biz seni çok içinde olduğumuz için bunu farkına varmıyoruz ama. Ee, buradaki okuyan sanat tarihçiler için mimarlar için mimarlık okuyan öğrenciler için güzel sanatlar öğrencileri sanat tasarım bölümü için bence çok kıymetli bir şey bu biz o yüzden e, hem koleksiyoner nedir çünkü bu çok önemli bir şey biz biliyoruz ama buradaki insanlar için koleksiyoner olmak nedir'e doğru tarif koleksiyon tarif nedir müze nedir koleksiyon nedir, nedir müze nedir'e doğru tariflemek gerekiyor bunları yapmak istiyoruz bununla beraber de buradaki sanatçıları da kendi alanının e, profesyonel küratörlerle yaştaşı olduğu veya belki bir kuşak önde olan sanatçılarla bir araya getirmek, onları bu anlamda beslemek önemli. 15 Eylül'de iki sanatçıyla başlıyoruz ve sonraki süreçte de bu devam edecek üçer aylık periyotlarla burada misafir sanatçı programı olacak. Zaten şu an içinde bulunduğumuz, seninle sohbet ettiğimiz alan da bunun için kurgulandı. Çünkü üst katta 15 odalı bir otelimiz var, bu otel. Bunların amacı aslında otel olmaktan ziyade gelen sanatçı misafir programı için gelen sanatçılarımızı burada ağırlayabilmek, onların atölye üretimlerine destek verebilmek, burada atölye alanları da açtık. Dolayısıyla burası da aslında direkt... Genel misafir sanatçı yaşamı kurgulamış bir alan. Harika Defne çok teşekkür ederim programı tamamladık ederim. bile. Defne Caseretto ile birlikteyim. Odun Pazarı Modern Müzenin direktörü. Çok teşekkürler. Ben Önümüzdeki teşekkür yıl tekrar bir araya gelelim. İlk yıl izlenimlerini Harika ve olur. yeni programları değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederim Şerif. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Ardılayan Mesut Nam, Çelenk Bağda. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.